1557 numaralı konu, Müslümanın çarşı pazarlarda ve gaflet yerlerinde Allah'ı anması, Hz. Peygamber bir gün, Allah katında amellerin en sevimlisi, sebatül Hadis, en buz edileni de, tahriftir, buyurdular. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Rasulü, sebatül Hadis, ne demektir, diye sordular. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler, kişinin, insanların konuşmaya daldıkları bir sırada Allah'ı tesbih etmesidir,